Kardeşlerim, muazzez müminler Alemde hepsi şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor Milyonlarca yıldır güneş yörü geçinde dönüyor, alemi aydınlatıyor. Yani ibadetine devam ediyor Allah'ın emrine musahhar olan bir güneş görüyorsunuz Sıra acan vahya Haftalarınızı, aylarınızı, yıllarınızı kameraya göre tayin ediyorsunuz. Ay yörüngesinde yürüyüşüne devam ediyor. Küçücük tomurcuklar ağaç oluyorlar. Şu kadar yıl ayakta kalıyorlar, usanmıyorlar. Mevsimleri geliyor, yapraklarını veriyor, meyvelerini veriyor, ağaçlar ayakta duruyorlar. Hayvanlar dört ayakları üzerinde yürüyorlar, sanki rücu halinde. Zaman zaman da başlarında, sırtlarında ileri taşıyorlar, insanları taşıyorlar, isyan etmiyorlar, iş freqmeni yerine gitmiyorlar, görev yapmıyorlar. Şu kadar zamandan beri alemin yaratıldığı günden bu tarafa, bütün mahluka zorunlu olarak Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyor, kulluk ediyor. Onların içerisinde şuur sahibi, idrak sahibi olan insan. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَرِّهُ بُحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُمْ وَتَسْبِعَهُمْ Kainatın sahibi insanın ruhuna, aklına, şuuruna konuşuyor, buna hitap ediyor. Eğer araya bilselerdi onlar da göreceklerdi ki alemde her şey tesbih meşgul. Fakat lâ tefkâhu me tesbihâhu İnsan oğlu basireti, basiret mahrumiyetine sahip olduğundan idrak edemiyor yani. O noktada bir mahrumiyeti var beni alemin. Madem ki aklı olmayan bütün mahlukat, Alemde Cenab-ı Hakk'a seyrede ediyor, kulluk ediyor akıl sahibi, ruh sahibi, şuur sahibi insanlar Belki onların on katı belki yüz katı Cenab-ı Hakk'a ibadet etmeli kullukların onlar etmeliyle fakat o noktada da bir mahrumiyet İnsan insanoğlunda zahir olan bir mahrumiyetle karşı karşıyayız Yani kulluk noktasında problemlerimiz var Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam diyorlar ki Rasul emri el ve amudhu el el-meselenin i islam. i̇slam hakikatinin direği namaz. Namazla hayatta kalacaksınız. Evinizde, çarşımızda, sopağınızda, okulumuzda, yani iş yerinizde. Hayatın bütün şubelerinde iman, ibadet, İslam'la alakalı. Kruz varsa namaz sizin hayatınızın istikametini tayin edecek. Namaza geleceksiniz. Namazla yeniden hayatın Namaz sizin hayatınızdaki yanlışları izah edecek. Yani namaza gidiyorsunuz Allahu Ekber diyorsunuz. En büyük sensin Allah'ım diyorsun. Senden başka otorite, düşünce tanımıyorum yarabbim diyorsun. Allahu Ekber derken yeryüzünde ne kadar anlayış, ne kadar düşünce varsa hepsi senin gözünün önünde küçücük zerrecikler haline geliyor. Artık ne sultanların lillâhi rabbil âlemî ben öyle bir Allah'a hamd ediyor, öyle bir Allah'a sema ediyorum ki o Allah sadece Türklerin, sadece Arapların, sadece Kürtlerin değil. Bir kabilenin, bir milletin değil, kuşların, hayvanların değil. Alemlerin Rabbi olan ya Rab, sana hamd ediyordum, sana sema ediyorum. Alemde her şey yıkılır, dağlar yıkılır, kâimat yıkılır. Kıyamet yeri küllü men Sadece sen ayakta kalırsın, işte ben sana hamd ediyorum Allah'ım. Namaz Fatiha'yı namazın içinde o ruhuna sahip olabilmek için okuyorsunuz. Sonra hayata gidiyorsunuz, problemlerle karşılaştığınız zaman o namaza dönüyorsunuz. Allah'ın azametiyle bütün okul kul yavani mevzilerini aşıyorsunuz. İmam-ı Rahmetullah yani Tabaka tuşyahriyeti Kudrası'nda şöyle bir hadise naklediyor. İzmin Abdüselam Rahmetullahi Ali. Mısır'da bir bayram günü evinde çıkıyorlar, saraya gidiyorlar. Bayram günü. Valiler toplanmışlar, burokratlar oradalar, meclis olmuşlar. Melik, Salahat Melik'e yiyorum çıkışını bekliyorlar. Onu istikbal edecekler. En güzel elbiseleri üzerinde. yapıyordu. İzmin Abdüsselam rahmetullahi yani. aleyh. Halil'lerin seydiye kapandığı o sarayın önündeki merdivenlerde "Ya eyyut" diye bağırıyor. Bütün da Rabbin sana soracak diyecek ki: Hem onu diyecek, mülke Mısır, ben sana Mısırın satrançını verdim, Mısırın idaresini verdim. Ama sen onları meyhanelerle doldurdun, kötü doldurdun. İnsanlar sabahlara kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrendiksi, Hazreti Amr'ın fethettiği Mısır'da çıkıp şarap içiyorlar, zina ediyorlar. o büyük allame sanki kendimi namazda düşündüm. Allah ekber diyorum. En büyük sensin Allah'ım. Hükümdar da insan, devlet başkanı da insan. O secdeye kapanan yalakalar da insan. Protokolün arka bile olsa kendine yer arayan zamanlılar, biçareler de insan. En büyük sensin Allah'ım. Allah, Allah ekber. Elhamdülillah Değil ben alemlerin Rabbin'e hamd ediyorum, sana ediyorum dedim. İşte bunu söyleyince Allahu ekberi düşünün, düşününce saral, mendicu, Sanki hükümler insanların huzurunda sevdiye kapandığı devlet başkanı eliyor, karşımda küçücük bir kedi gibi göründü. Ben de Allah'ı ekber dedim. İşte onun için namaz kılıyoruz her şeye rağmen sen en büyüksün Allah'ım. Evin sen idare, sokağın da sen, çarşıyı da sen, alemin sen göğret Allah'ım. Allahu Ekber. Onun için huzura gidiyorsunuz. Burada saf saf duruyorsunuz. Yani kardeşiz biz Allah'ım. Dilimiz, ıznımız, yerimiz, yurdumuz, coğrafyamız farklı olsa da işte senin huzurunda ümmet kardeşliğiniz Kardeşliği bizi bir araya getirdi. Bunu yarın Nur, olduk, ya, ya biliyorsunuz. Kardeşlerim, madem ki İslam'ın esası namazdır. Namaz dinin direğindir. Hayatta problemler olduğu zaman namaza döneceksiniz. İzmin Abdüselam gibi Allah'ı Ekber'i daha yürüyeceksiniz. İşte o zaman ne? Saraylara girdikleri zaman yanlarında imanın zayıf olanlar sallanıyorlar. Sahabe tutuyor hemen yakalarından. El-Allah ve Sakın ha şu zavallılar gibi elini kolunu bağlama. Azamet Allah'ın hakkıdır. Sen Allah-u Ekber Sen kardeşlerinle bir araba olacaktın. Safı düşünecektin. Geçenlerde Suriye'den gelen kardeşlerimiz anlattılar. Dediler ki Türkiye sınırına yakın yerde evleri bombalamışlar Evlerde yaşayamıyorlar, bir okula gitmişler Okulu da olmuşlar, dışarıda kar var, zevher iyice dedi Yukarıdan kar geliyor, yağmur geliyor Bir kadın o eve sınırmış Yanında diğer kadınlar da var Kocası şehit olmuş, diğer çocukları şehit olmuş Bir sofradan kalkmışlar, sofralarını kurmuşlar, bomba gelmiş Yakınlarını şehit olarak vermiş Sırnmacılarla yüzükte orada bir okula alıp götürmüşler oradaki Müslümanlar. Gecenin yarısı diyor kadın yağmur yağıyor, kar geliyor. Küçücük yavrum var, donacak sürekli elleriyle, kollarıyla, ayağlarıyla meşgul oluyorum. Eğer ben uyursam yavrum donacak, evladımı kaybedeceğim diye. Uyumamaya çalışıyorum, gecenin bir yarısı bir an gözlerimi kapattım. Uyandığım zaman yavrum kucağında ama canını teslim etmişti cansız halde yavrum benim ellerimde yerimde duruyor. Şimdi namaza geliyorsunuz اِيَّاكَ نَعْبُلُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيلُ Biz sadece senden yardım ister, sadece sana kulluk ederiz. السلام عليكم ورحمت الله diyorsun, sağa dönüyorsun oradaki kardeşine. Sola dönüyorsun soldaki kardeşine bakıyorsun. Yani ben kardeşlerimin imdat çığlıklarına koşmaya hazırım. Namaza bunu öğrendim ya Rabbi. Ahirete onu gidiyorsunuz. Secdelerimizi soracaklar, verimizi soracaklar, selamlarımızı soracaklar. Suriye'de alem İslam'ın imdadına koşmadığından dolayı gecenin bir yarısında soğuk evde, kar gelen gözlerini gözleri dalınca kaybettiği yavrusu, o yavrusunu ağlayan anneyi onun gözyaşlarını soracaklar. İşte onun için namaz kılıyorsunuz. O acıyı duyun diye, sokaktaki o meyhanelerin Allah'a isyan ettiğini anlayın diye namaz kılıyorsunuz. Onun için Allah-u Ekber namaza başlıyorsunuz.